ve alâ ve fahrihî ecmaîn. Selam Müslümanlar. Buranın devri cemaatı olarak bir iki defa karşılarına çıkmış bir insan olarak bir üçüncü defada kaçlarına çıkma imkanını Rabbim bahçeyledi. Bütün mülakatlarda, iltikalarda bir araya gelmelerde, sohbet için bir toplantı asfetmelerde, Rahmaniyet ve rahmiyeti sonsuz olan Hazreti Allah'tan diliyor, dileniyoruz, bizi rızasını tahsil istikametinde daim eylesin. Kadir gecelerinin olması ihtimali olan gecelerde, rahmet ilahinin bol bol kazanılması muhtemel, rahmetin kazanılması satsı mahallinde bulunduğumuz bu günlerde, Gönüllerimize dikkat, iştan eylesin. Ben bir konuşmada size çok şey anlatma imkanına sahip değilim. Çok konuşmada da bir şey anlatma imkanına sahip değilim. Bununla beraber şu mübarek gecede sizlerin tevekkühüne, hürmetin ifadesi olarak Rabbimin karşısında bana tereddüt eden vazifeyi yine ona sığınarak ve dekalet ederek yerine getirmek isterim. Ve kendisinden diler ve ki beni burada söyletirken rızasını tahsilin dışında söz söyletirmesin, dinini, vasitesi, ilahi kavmin mecmasını sevdirmeme istikametinde bir söz söyletirmesin. Günümüzün insanının gelişen şartlar muhacirsinde en mühim vazifesi birkaç cümleyle onun üzerinde duracağım. İnsanımızı daha evvelki asırlarda yaşayan, aziz insanlar seviyesine yükseltebilecek bir vazife üzerinde duracağım. İnsanımız kendisine tereddüt eden bu büyük vazifeyi idrak ettiği zaman, kendisiyle Efendimiz arasındaki üç beş asrı birden aşacak, sahabe-i kiram Ridvanullah'ı aleyh-i mecmeyin yanında yerini alacaktır. Ve hemen Resul-i Ekrem Vesselam'ın kendilerine fattığını vicdanında ve ruhunda duyacaktır. Vazifeyi ihmal ettiği zaman da bizden sonra da uzun seneler neslimiz ve insanımız terbeder olacaktır. Rabbim bu son söylediğim şeyi bize göstermesin. Üç asırdan beri söylediğim şeyin bin katını gördük. Bin kere zahidar olduk, bin kere iki bütün hale geldik. İdlağımız avam ifadesiyle tükendi. Bundan öte bu türlü şeylere mükavemetimiz kalmadı. Kavi ve Kadir olan Hz. Allah bir anda bütün kalpleri çevirmeye muktedirdir. Başkalarının kalbini çevirmeye de muktedirdir. Gerçeğe, hakikate, duruluğa, berratlığa babanın ve kalbini tevcihi buyurup Millet de bizi selamet ufuklarına ilah eylesin. İnsanımızı en yüce kılacak mevzu, insanımızın kendi içine doğru ve çevresine karşı cihat vazifesine eda etmesidir. İnsanımız bugün ciddi bir cihat vazifesiyle mükelleftir. Şartları gördüğü zaman kendisi de bunu anlayacaktır. Yalnız cihatın kümülünü, keyfiyetini İmkan elverirse meclisenin sonunda etmeyi düşünüyorum. Size meseleyi anlatabilmek için önce birkaç güzel arzeteyim. Düşmanın kartı aşıp Erzurum'a doğru ilerlediğini duysanız, bir taraftan da Balkanlara aşıp Edirne'yi çiğneyip İstanbul'a doğru ilerlediğini hiç isteniz. Biri tarafta aff çıkartma yapıp Mersin'i adana işgal ettiğini duysanız öbür taraftan Trabzon, Rize, Samsun, Giresun ayrı bir düşmanın işgaline uğradığını duysanız piyajanın seyyeceği şu istikamette olacaktır. Bu mevzuda yapılması lazım gelen şey ne ise milletçe biz bunu yapma karar veriyoruz. Herhalde bu vazife çok akıllıca bir erkanı harbin anladığı şekilde olmasa bile vatanına ve milletine karşı samimi olan namusunu koruma uğrunda her şeyini feda etmeye amade bulunan bir perde yakışı şekilde olacaktır. İnsanımız genciyle ihtiyarıyla celak harbinde yaptığı gibi daha gelen meşetimizden bir parça sayılan bin gaziden malacita yaptığı gibi veya sıravlu kasta yaptığı gibi mar asdaca ankata yaptığı gibi evine gelecek anasının elini öpecek bastı silahını indirecek duvardan kasa tırasını beline takacak kahjuna ekmek koyacak diyecek ki ana hakkını bana helal et bir de var, bir de var. Bir de var bu işten <gülüyor> marhanının yanına gidecek, diyecek ki ben vatanın işgale uğradığı için ölmek üzere gidiyorum Çocuklarım, namusum, iffetim, haysiyetim ve senin için öleceğim. Sen de eğer bir gün iş gelir sana dayanırsan, bıçak kemiğe gelir dayanırsa, iş sana de çocuklarının ve kendinin iffetini korumak için benim yoluma gireceksin. O evdeki aklı başından hanım, delikanının sırtını sıvazıyacaklar, git diyecekler. Hz. Nesibe gibi Resulullah'ın önünden. Vatanın haysiyet, izzet ve namusu önünde seve seve ruhunu feda edilecekler. Ve delikanlı gidecek kendisi için mukadder olan şey elde edecektir. Bu bir maddi cihattır. Biz bu türlü cihadı bin kere verdik Allah lütfetti. İngilizlerin Çanakkale'den çıkartma yaptıklarını duyunca genç, ihtiyar, kadının, erkeğe bütün bir millet halinde. Tabaklara kadar kadir gecesi misali camileri doldurduk. Buhari'leri önümüze koyduk, silahet ettik. Hu'a'l-Habibu'l-lebi turca şefa'atuhu dedik. Ya Resulallah ülkem işgale uğradık. Bize can ve cesaret, kalbimize ve dizimize derman ol dedik. Ve ondan sonra da kapacağımız şeyi kaptığımız gibi etrafı döver İngiliz toplarına karşı göğüslerimizi siper yaptık. Silahın, topun ve tüfeğin, tekniğin karşısında sadece iman vardı. Mermi bitmiştir. Sekiz cakacı harbeden milletin mermisi bitmiştim. Topu tüfeği bitmiştim. Ama sopa tüfeğe karşı dur diyen korkunç bir şey vardı. Onun Ben de şağlanan aslanın sinesinde taşıdığı şeyi taşıyordum. Malacid'teki aslanın ruhunu taşıyordum. Ve Allah'ın tevfikiyle yenildi hasta devlet bir dönemden. Birbirimden ayrı kopuk kopuk her cebhada Mehmetçik, adını alıp taşıdığı Hz. Muhammed'in hatırına, Mehmetçik demeyi kendisine şeref sayarak Resulullah adına, Hazreti Muhammed'in vatanına kafir ayağını batamaz, namusuna yabancı ayar göz dikemez, masçidini kapatamaz, Kur'an'ını mualla mevkiden indiremez dedim. Kendisine canı pahasına teressüp eden bir vazifeyi, canını dişine taktı ve seve, seve yaptı. Yemamede şehit olan bu Akil gibi, topla kolu bir tarafa gitmiş, bacağı bir tarafa gitmiş. Yanındaki şehit namcası arkadaşı, materayla suyu götürdüğü zaman bırak suyu da bana söyle İngilizler çıkabildiler mi diyordu. Çıkamadılar deyince boş ver, artık giderim ben Allah'a diyordu. Aynı coşkunluk, aynı heyecan her devirden. Yoksa varlık cilvesi gösterdim Ölüde diri cilvesi gösterildi. Aynı aşk, aynı heyecan, aynı coşkunluğa bağlı olarak oldum. Bunların ötesinde memleketimiz, dıştan ithal edilen fikirlerin istilasına uğradım. Müstevliler daha evvel topla tüfekle, tankla memleketimize geliyorlardı. Sonra kültür olarak, harç olarak, dünya görüşü olarak, eşya ı bakış olarak, insan telakisi olarak yer yer kuydu kurdu, entelejen servislerini çalıştırdım, uçaklar elde etti ve bir milleti, Teker teker birbirinden koparıp parçalama yolunu, mukaddes şeylerinden mahrum etme yolunu, değer hükümlerinden mahrum etme yolunu tuttular. Bu ise farkına varılmadık bir iç işgaldi. Ve sonra vatan evladı birbirine düştüm. Dıştan bir kısım izinleri bayraklaştırarak, duvarlara daha sonra yazarak vatan evladı birbirine düştüm. Sokağa döküldüm. Öyle korkunç bir manzara mevcut hale geldi ki vatan katından sanat kaleyi bin kere araştıracağız, Biz seve seve bin on bin yapacak, orada budanan ağaçlar otlar gibi budanacak, yanacaktık ve düşmanın vatanımızı ayak bastırmayacaktık. Ama kuş gövdenin içine girdim, cemiyetin bünyesinin bu meseleye mukavemeti güçleşti. Farkına vermadık yerlerden kundaklama hadiselerine şahit oluyoruz. Caminin köşesinde dış mihrak hesabına iki kardeş birbirine düşüyoruz. Kahveler kurşunlanıyor, evler kurşunlanıyor, hakimler kurşunlanıyor, gazeteciler kurşunlanıyor, ricali devlete kurşun sıkılıyor. Dış öyle güzel oyunun oynadın. sizin huzurunuzda bu türlü sözleri buraya getirip Resulullah'ın kürtüsünden eza ifade bana ağır ve giren geliyor. Ama mevzuya getirmek için lüzum hissediyorum. Sağda ve soldaki bu mihraklar vatan tatını Çanakkale Muharebe Meydanı haline getirdiler. Ölen de öldüren de bu vatanın evlatıydı. Ama ne acıdır ki ne ölen şehit oluyor ne de kalan gazi oluyordu. Çünkü duygu ve düşüncelerde Kur'an yoktu. Resulullah yoktu. Allah yoktu. مَنْ قَاتَلَ لِتَقُونَ كَلِمَتُ اللّٰهِ هِيَ الْاولِيَةِ fi فِي سَبِيلِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Allah'ın mücadının bayraklaşmasını arzu ederek cihad ediyorsa o Allah yolundadır. O'nun kalanı gazidir, ölemi de şehittir. Memleket bugün bu türlü badireleri atlatma gibi, çok büyük vazifeleri yapma gibi, bir cihat vazifesiyle mükelleftir. Muhabbet fedailerine devri saadet neşvesini yaşatma düşmektedir. İnsanlığı sevmek noktasından hareket ederek gönüllerin muhtaç olduğu insanca duygu ve düşünceyi, sevgiyi, merhameti ve mürüvveti muhtaç olan götürmek suretiyle yepyeni bir dünya kurma mücadelesi ve mücadelesi. Böyle bir çerçeve içinden meselenin tarifini takdimde fayda mülazettim. Zira suyu tefahım ve tefahımlara sebebiyet verebilir. Yanlış anlamalara sebebiyet verebilir. Silahından, memleket içinde patlayan barutundan, infilaf eden topundan, bütün varlığımız karşısında bulunuyor. Geleceği kuracak insanların muhabbet fedailer olduğuna inanıyoruz. Meseleyi o denli ileriye götürecekler ki, Ruhanilerin, Hristiyanların ruhani ve içleriyle dahi, medarı münakaşa, meseleleri muvakketen münakaşa etmeyecek. İnkarcılık ilhat, inkar-ülühiyet karşısında, ittifak ve ittihat ederek, dünyada Âlem suhu temine muvaffak olacaklar. Bu çetin, bu büyük cihat vazifesinden, bu cihat vazifesini yapma teşne bulunan neslimize, insanımıza, Allah bu vazifeyi şerefle yapmaya muvaffak kılsın. <gülüyor> Ve bu büyük vazifede onları saadet ilah buyursun. 14 asır evvel, Mebkari Mevcigat Efendimiz'in fahit sinesine, lahu u Teala'nden la gelen, ilahi fermanda Allah Celle Celaluhu şöyle tarman ediyor. Ya eyyühellezine ey iman-ı Yumna da tara ca cana olanlar. Hal edullukum ala ticaretin tunciikum min azabalin Herkes bir ticaret, belki bir as fikir peşinden. Herkes bir telga telgadan ve telga uğruna bir kavgadan. Herkes bir cihatta bir mücadeleden. Herkes bir ticarette ve bir işin başında. Hal edullukum ala ticaretin ben de size bir ticaret yolunu göstereyim mi? diyor. Sema'nın dili bu. Bu Allah'ın ifadesi. Bu Hazreti Muhammed dile getirilen ezel-i nutkun ifadesi. هَلْهَدُلُّكُمْا نَا ticaretin. Şu karma karışık şeylerin alınıp satıldığı çarşı ve pazarınızda size yet yeni terkaza orjinal bir ticaret yolunu göstereyim mi? تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِنَ ال۪يمِ Yer yer canınıza dokunan, canınızı yakan, haysiyetinizi rencide eden, gururunuzu kıran, sizi iki büsrüm hale getiren, perişan ve derbeder eden azaptan bu sayede kurtulmuş olasınız. Kunciikum min azabin alim. <gülüyor> lebbe istiyoruz. İlahi ifadede bize gelen her ferman'a lebbe istiyoruz. Aminu billahi ve تُؤْمِنُونَ ve وَرَسُولِهِمْ Allah'a ve Resuluna iman edeceksiniz. Allah'a ve Resuluna iman etme topluluğunu kuracaksınız. Allah'a ve Resulullah'a iman etrafında birleşeceksiniz. Sizi birbirine bitiren, birbirinize bitiren dış mihrapların tesirinde kalmadan kurtulacaksınız. Her yerde hazırlan nazır, her de nicahban, sizi on asır ayakta tutan, ve kılan Allah'a iman etrafında toplanacaksınız. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle ihtiyarıyla, havamıyla ve okumuşuyla Allah'a ve Resulullah'a iman etrafında toplanacaksınız. Ve فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Resul-i Ekrem size Allah'ın vahyi olarak bu mesajı gönderiyor. Şimdiye kadar şarttan darba, darsttan şarta edilen Binlerce mesaja kulak verdiniz. Binlerce beyanlarına dinlediniz. Binlerce nakarat kulaklarınıza karakalar meydana getirdim. Allah vasıtasıyla, Resulullah vasıtasıyla Allah'tan gelen, olmayan bir gül gibi, her lahta karaletini muhafaza eden ilahi fermandan, sizi azabı elimden kurtaracak, gurur ve onun uzürenci kurtaracak bir yol gösteriyor. Allah'a ve Rasulullah'a imanda birleşecek ve sonra mal ve canlarını da Allah yolunda mücadele edecek. Ben yeryüzü kurulduğundan kurulalı bundan daha mukaddes bir vazife bilmiyorum. Eğer bir mümin gerçek cihat meselesini kavramış, cihat dörün içine yerleştirmişsen, açılan cennet kapısı ile cihat yan yana bir araya gelseler. Cennete mi girmek istersin, cihat mı yapmak istersin? O ben kalıp cihat yapmak isterim diyecektir. Femmettar-ı Mevcudat Efendimiz bu mevzuda bir ölçü var buyuruyorlar. Allah'ım hayatım hayırlıysam, senin yolunda cihat insanına sahip olacak isem beni yaşat. Hayatım hayırlı değilsem, ilahi telimatullah yapamayacaksam hikmeti vücudum yoktur. Burada boşuna yaşıyorum demektir ruhumun kabridir. 14 asır ötesine gidelim. Bu ruh ve şuuru bütün faravetiyle ve canlılığıyla daha nasiyetinde damd eder göreceğiz. Handek vaka adlı dehşetiyle cereyan ediyor. O vakanın cereyan ettiği ana kadar bir lahta canın kalbiyle Resul-i Vesselam sadakattan ayrılmayan katık dostları etrafında, ayın etrafındaki hale gibi pervaz edip duruyorlar ve bunlardan birkaç tanesine yara hitabet etmiş, birkaç tanesi şehit olmuş, yaralananlardan bir tanesi bizim meşhurlardan, Sa'd ibn-i Muhar'dır radıyallahu anh, o Ansar'ın efendisi, Mus'ab ibn Umeyr'in eliyle müslüman olan, hem deşte de resul Aleyhisselatu vesselam'ın yanında bir sütre gibi bulunuyordu, de ileriye doğru açılıp ya Resulallah, benim ve cemaatimin kanaatini soruyorsun. Ben şimdi onlar hakkında bir şey söyleyemeydim. Sen bir kere ferman etme sonra yürü. Kandan irinden deryalara dalarsan benim cemaatim senin arkandan ayırmayacaktır diyen insandır. Ve mahcidine ve yüde seyyid edine Hazreti iftira karşısında eğri kılıcı üzerine doğrulmuş avazı çıktığı kadar haykırmış. Ya Resulallah bu patuvali denize iftira eden benim cemaatimdansa karmanet kellesini kezeyim. Bu benim kardeşim de olsa, babam da olsa senin uğrunda tereddüt etmeden budarım onu demiştim. Hayatın her rahatsızın, ruhunu feda etmeye amaca bulunduğu nebini yolunda bir süreci bir vazife başında geçmiştim. Hande'ye kadar gelmiştim. Hande'ye atlarken içine düşecek, geçemeyecektim. Orada da sonuna kadar kıyaslaya kavga vermiştim. Velayet kolundan yediği, şart damarından yediği bir okla, yara itihap yapmış, kan irin bağlamış, akma durmaz hale gelmiş. Sadıgah hendeğin kenarında yine bekliyordu. Resul-i Ekrem'den ayrılma yoktu. Ben komaya girdim bayılıyorum, beni eve götürür yoktu. Ölme varsa Resulullah'ın yanında, o hendeyin kenarında ölme vardır, ölürse sonra gömecekler. Ve nihayet kanı yerini çadırın altından çıkıyordu. Herkes evinde fetsiz yatıyordu. mele bu alab muhteşem tabloya nazır idi. Resul-i Ekrem evden asla kalktı. Sa'di ibn Maaz'ın bulunduğu tarafa doğru koşuyordu. Yanına dokunanlara ferman etsin. Cibril bana vahy ile geldi. Buyurdular ki, Sa'di ibn-i Maaz'ın vefatıyla titredi. Allah Resulü koşuyordu. Tabi de arkasından koşuyordu. Mazi yazarı anlatıyor. O kadar süratli koşuyordu ki... ...ridalarımız sırtımızdan düşecek hale geliyordu. Ya Resulallah yordun, bitirdin, tüketsin diyorduk. Buyurdular ki... ...Hanzel'e İbni Amir'i melekler yıkayıp kaldırdıkları gibi... ...Sahad İbni Muaz'a rast edip yıkayıp kaldıracaklarından endişe ediyorum o şereften mahrum kalacağımızdan endişe ediyorum, onun için koşuyorum diyordu. Tad ibn-i Muaz'a koştuk işte Allah Resulü. Katli fecizü tekvimi yapıldı. Parmaklarının ucuna basa basa yürüyordu. Ve ediyordu. Yedi kat gökte ne kadar melek varsa Tad ibn-i Muaz'ın cenazesini etmek üzere yere indiler. Hayal ediyorum ben burada yere basayım. Üç beş saat evvel Zarafından kanlar akarken ellerini ulular ulusuna ve yüceler yücesine kaldıran Saibni Muaz şöyle yakarıyordu Rabbine Şu yollar bulunuyordu. bulunuyordum. Ey Allah'ım, habibi adibim, tanınması şerefiyle şeref yaptır Eğer uğrunda beni yeni cihatlara muvaffak olacaktan yaşat. Hayatımın bir manası vardır. Yok resul-i önünde cihat bitti ise cahayet. ''Ben ruhumu feda etmeye amad olduğum tablolar bittiği şayet ruhumu kabz et yaşamanın manası yoktur.'' diyordu. Demek ki artık ondan öte resul Ekrem uğrunda can siperhane mücadele etme devresi bitmiş oluyordu. Hemdekten sonra resul Ekrem yürüyecek, tefere ve tecerede kaçacaktı önünden. Bütün kübür orduları hezimete uğrayacaktı. Muhakkaten her talebeden sonra hezimete uğrayıp kaçtığı gibi kaçacaktır ve Müslümanlar talebe çalacaktır. Mümin böylesine bir zihat anlayışı içindedir. Hayatımın gayesi Allah yolunda kaim ve daim olmaktır. Rabbimin yolunda kaim ve daim olmayan bir hayatı yaşamak cehennem numun bir hayattır. Böyle bir hayat yaşatacaksa Rabbim kendince veya değil emanetini kapçetsin Hainler bir arasına hikmesin. Siz de arzu ederseniz nefsiniz, adına bu duayı amin diyebilirsiniz. Amin. Muhterem Müslümanlar, ben cihat ruhunun devre ademden bu yana insanlara yüklenen vazifeler arasında eşine emsaline rastlayamayacağınız aziz bir vazife olduğu hususuna dikkatinizi istirham etsin. Midevülde cihat silahı umuza alıp koşmak suretiyle olur. Seyyidine Ebayübül Ansari cihadın bu kısmını yapıyordum. Siryaki adam, Paşa yaşlılığına rağmen cihadın bu kısmını yapıyordu. Kanuni Sultan Süleyman atın üzerinde duracak hali olmamasına rağmen. Düşünün ki 70-80 yaşına girmiş yaşlı bir hükümdar. İngiltere'ye eyaletim demesine rağmen. Fransa'ya vilayetim demesine rağmen. Yine Resul-ü Ekrem'in hüce adı omuzunda bayraklatmış, afak onu dikecek yeni dağlar, yeni zirveler araştırıyor. Ve insan nasıl yaşarsa öyle ölür. O cihad aşık insan bir hat meydanından sonra vefat ediyor. Seyyidine Hazreti Fatih kısa ömrü içinde canını fethetle meselesini o ömrüne sıkıştırma yoluna girmiş. Cihada giderken yoldan vefat ediyor. Bir ifadeyle geçen de bir deste harcattım. Tırmanma şerifini tırmanırken yolun bir tarafında kalıyor. O da cihada çıkarken namazgâhtı ordunun namaz kıldığı yerde o da ruhun orada vefat ediyor. Geçen gün İstanbul'da oralarda dolaşırken bir abimiz tam o mescidin yanından geçiyorduk. Bana dedi ki Osmanlı ordusu bu mescide gelip burada namaz kırıyor ve sonra cihada gidiyordu. Arabanın içinde dikçi büktüm oldum bütün bir Osmanlı tarihi gözünün önünde canlandı. Başında başvuruları, muhteşem hava ve edansıyla cihani ellerinin tersiyle itecek durumda. Evvela Allah'a karşı bu var vazifesine eda etmez. Cihada çıkıyoruz. Rabbin uğrunda cihad edeceğiz iki rekatı namaz kılma Musallah. Bana çok şey hatırlattı. Ve secidine Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han Hazreti Orada cihada çıkarken şahadeti gözümün önünde adeta temezsul etti. Mazi bütün itikamıyla böyleydi. Cihat vazifesi için hükümdarlar, hükümdarın şahsında yaşanması mümkün olan rahatır, rahmeti ve istirahati terk ediyorlardı. Yahut sekiz sene içinde cihanın bir başından öbür başına, o başından öbür başına sekiz sene içinde cihanın altından, örgü üstünden ve kendisine isnat edilen sözle, dünya iki padişahı azdır sözünü söyledim. Ve kendi milletine yakışır sezar şekilden, dini İslam'ı bayraklaştırmasını bildi de, kırılma ve dökülme devrinin, kırılmışlık ve dökülmüşlüğünün ifadesini dile getiren, Yahya Kemal şiirler içinden Tultan-ı Selim'i evveli ram etmeyip ecel fethetmeliydi Şan-ı Muhammed'i, Gök Nur'a zark olur, nize yüz bin minareden eden, Şah ruhu revan-ı Muhammedi. bir başından, Altın ordunun öbür başına kadar, Rusya'nın işlerine kadar, kazana kadar, Toprak'ın Daedistan'ı ve beraber Anadolu'yu içine alan, Karadeniz'i bir göl haline getiren, Balkanlara tırmanan, Belgrad'a kadar uzanan, bütün camilerde böyle Ramazan-ı Gök Nur'a zark nice yüz bin minarede şah bal atıyor, ruh-i Muhammed'i burcu, burcu temalara doğru yükseliyor ve minarelerden Muhammedun Resulullah eti duyuruyordu. Rahatlar, rahavetler, istirahatlar, zevkler, Allah yolunda, Resulullah yolunda, izzetle yaşama yolunda her şey feda ediliyordu. Hükümdar atın üstünde ve atın ayakları altında ölmeyi canına minnet sayıyordu. Bu Cihadın ne medenet olduğunu kavramanın ifadesidir. Onu size göstermek için yine sahabeden misal arz Hal adullukum ala ticaretin tunciyikum min azabin Sizi bugün içinde bulunduğunuz girdaptan kurtaracak ilahi bir mesajı size tasdik ediyorum. Te'minuna billahi ve rasuli ve Allah yolunda durmadan cihad edeceksiniz ile teceddüt eden bir cihad onu canlandıracaksınız. Bütün hayatınız cihad olacak Allah ferman ediyor. Celle Celaluhu. Hücahidûne fîsebilillah bi'emgâlikum ve enfusikum. sallallahu aleyhi ve sellem devrinden cihad vazifesi kendisine yakınır, yakışır şekilde ele alınmıştır. Genç ihtiyar, Yaşlı çocuk, kadın, erkek, herkesin surun öyle girmiştir. Cihad yapmadan ahirete irtihar intikal etmeyi, Seyyidina Hazreti Halid'in ifadeleri içinde hala acz-i yani burnunun üzerine pisi pisine ölme sayıyordu sahabi. Ben bir yere emr-übül maruz yapmaya giderken, ne yani nünker yapmaya giderken ölmüyorsam şayet, Hak yolunda bir tarafa giderken tırmanma şeridinin bir kenarında ölüp de yolun kenarına garip olarak gömülmüyorsam şayet... daha bir anlayış içinde, deve gibi burnumun üzerine öldüm demektir. Bu kafalara çok iyi yerleştirilmişsin. Yerleştirildiği için cihada davet vaatı olunca çoluk çocuk, herkes... ...sever sever koşuyorlardı. Bakın bedir'e çağrı yapılınca kimler nasıl çıkıyor, Mesela nasıl kallanıyor işe nasıl batılıyor arz ve cahat anlayışı nasıl ele alınıyor Seci dinayını ona diyor ki ben Bedir'e hazırlanırken cahat arz olundum benim de elimden tuttu oraya çıkardılar resul beni boyum çok kısa olduğundan 12-13 yaşındaydım veya 14 yaşındaydım kabul buyurmadılar hayatımda en ıstıraflı geçirdiğim bir geceyi geçirdim Umey ibn-i Ebi Rabkaz Bedir'e iştirak etmiştim. Medina'nın sokaklarında beraber oynadığımız bir çocuktu. O gün babalarının veya neyse abisinin arkasından parmaklar üzerine dikilmek suretiyle boyunu biraz uzun göstermiş ve resul sen gel demiştim. Bana istersen harbedemezsin, kılıç kullanamazsın diye geriye çevirmiştim. O benim için ıstırap oldu. Hele ertesi gün... Ümeyri İbni Ebi Vakkas'ın oradan şehit olduğunu duyunca hayat benim için zehirden merek oldu. Ümeyri İbni Ebi Vakkas yanına sokuldu. Bir parmak çocuktu 13-14 yaşında. Resul-i Ekrem'den cihaz fermanı, münadiler vasıtasıyla bütün medine veren içine yayılmıştı. Bütün uyanık gönüller ve duygular buna mahkez olmuştu. Her hüsker gönülde fermanı nebevi mahkez buluyordu. Ben böyle bir cevapta nasıl geriye dururum? 12-13 yaşındaki Hümeyre İbn-i Ebu eve geldi. Kılıcını beline kuşattırdım. Kılıcın uçu yerden sürünüyordum. Onu taşıyacak hali yoktu. Bir de kendini Resul-i Ekrem'e kabul ettirirsem hiç tamamdır diyordum. Bedir'e gittiğiniz zaman size gösterecekler Bedir köyünden. Parmakların sayısına ulaşmayan şahedanın metbul olduğunu göreceksiniz. La kısa boylu bir mezarın başına gideceksiniz. Size diyecekler ki kılıcının süre süre buraya kadar gelen Allah Resul'ünün dayı zadesi o muhteşem İran'ın Fatih'i aşere-i mübeşere Zahad İbni Ebi küçük kardeşi. O Meyr İbni Ebi Vakkas'ın mezarıdır bu. Bir çocuktu. Kafların arkasında durmuş parmaklarının ucuna dikilmiş boyunu yüce göstermiş Vallahi Allah Resulü tarafından sen de iştirak edebilirsin dedikmiştir. Çocuğun kafasına cihaz şuuru böyle girmiştir. Cenab-ı Hak kalbine ilta buyursun. Bu yeni değil iş döneminde. Hasbi olarak gönlünü Allah'a vermiş olmanın ifadesi olarak. Başını taşa koyacak, taşı yastık yapacak. Toprağa dökeyim diyecek. Kazaya yorganım diyecek. Ve kendisini cihada vodf edecek. Ümeyri ibn-i Vakkas gibi kimseler. Üç hazırlık bu milletin mahkûs kaderini değiştirecektir. Evr-i risale biz onu bütün ihtişamıyla gördük. Tarihi ve ziyarla yaşandığına şahit olduk. Tarihin çeşitli devirlerinde aynı parçalara şahit bulunduk. Ve şu anda da Topyekün Anadolu'nun fıkırdaması, kaynaması için de bütün ihtişamıyla neslimizin bu davaya uzanacak elini müşahede etmekteyiz. Ben nerede İslam adına çoşkun bir delikanlı Küçük bir çocuk görürsem, geleceğin kahramanları, fedaileri gibi geliyor. Elimi öpmek üzere bana uzatırken ellerini bana uzatırken, tutup o ters hem tutamaz götürüyor. Geleceğin fatihler olarak onların elini ötmek istiyor. Hatta icap ederse kirliği dümayaklarının altına koymak istiyorum. Umeyr <gülüyor> İbni Ebi Vakkaslar, Saad İbni Ebi Vakkaslar, Musaad İbni Umeyrler, bu büyük davaya hasbilik içinde omuz verdikleri zaman her şey birdenbire Allah'ın tevfik ve inayetiyle değişecektir. Ezan-ı Muhammed okunuyor, onu duyuyorum. Ben bu hususta ikat etmemenizi istirham edeceğim. Bir kere geldiğin için 10 dakikamızı da almış olabilirim, geçirmiş olabilirim. Beni mazur görün. Geldiğim doğrudan doğruya camiye girdim ve bir davete icabet ederek girdim. Şunu da dolayısıyla edeyim. Yatsın arkadaşlarım beni çok iyi bilirler. Vazı siyahat etmezlerse on defa ölümü tercih ederim. Ve manzara aradım daima. Veya bir pozisyon aradım. Ruhunu Rabbime kele kele teslim edeceğim bir pozisyon aradım. Çok defa da gayri bir kurşun arnıma gelir de gider bu hayat kılvetinden kurtulurum diye bekledim. Kulluk vazifesinin ağırlığı altında bazen iki oldum. Kıyamet kenaet. Rahisteti ruhiyen iki bütüm yaptım. İyi bir insan ve mümin olamayışım karşısından eğri gelsin. Onun için mazuna fiyattan da bıkkınım, tedirginim. Cemaat karşısına çıkmadan da bıkmışım. Arkadaşlarımın vaki itsekleri, utandım, icap ettim, geldim. Ve sonra dinleme halbisi içinde bulunan bir cemaat karşısında, onların hissiyatını hiçe sayma manasında bir hormatsizlik yapmamak için konuşmak istedim. Size saygımla burada duruyorum. Bunu dolayısıyla harcettim. Eğer sıkılırsanız ruh haletine bakın. Bana bakın. Ona göre olsun. Ne yapacaksanız yapın. Evler arasında caddelerde durabiliriz. Namaz kılabiliriz. Herkes bir parça bir şey bulur, kılabiliriz. Mübarek gecelerdir. Namazı da böyle bir cenni tatlım halinde kılmaz. cemaat kübra diyeceğimiz. Sodyos'un Rabbi Rahim ve Kerim'e el saldırma. Ruh haletimizin ve incelmesine hassasiyet kazanmasına göre arzu ve isteklerimizi ulu dergaha takdim etme hayra ve yümme vesile olur ümidindeyim, rekasındayım inşallah bunu da bu cem yapacağız onu mevitenin sonunda harc edeyim ben inşallah muhterem müslümanlar büyük mefhumun, büyük kavramın üzerinde duruyordum. yeryüzünde en mühim mesele o mesele için peygamberler gelmeye başlamıştır o meseleyle ile Adem meselesi başlamış. O meseleyle ile Hazreti Nuh zuhur etmiş. Emru bil mağruf neyyanil veya cihaz. Hakkın anlatılması, eşya ve hadiselerin anlatılması. Allah'ın bilinip ve bildirilmesi vazifesiyle. Cihan kele verilmiş. Seyyidine Hazreti Nuh kendisine iman edenlerle almış başına ayrı bir tarafa gitmiş. Bu büyük vazife ile vazi gidin İbrahim Aleyhisselam dolaşmış. Bu vazife ile sihtarasında senelerce seyyidina Musa Aleyhisselam İsrailoğulları ile meşgul olmuş. Bu vazife ile yerde yer yer fıştıran ruhullahın eskârı tecessüm etmişler de büyük vazifeyi kabul etmiş tomuzun almış. Hazreti Mesih bu vazife için çarmıha gerilmeyi almış. Bu vazife için Hazreti Ceviyanın başına erkek olmuş, bu vazife için Hazreti Yabiyan şehit edilmiş, bu vazife için vadi vadi, insanların iftara tablosu Hazreti Muhammed dolaşmını şartla dikkatini anlatmış, yüzü güneşten daha götük, daha da ve daha da olan Allah Resulü bu vazifenin hatırı için her şeye katlanıyordu, başına saçılan küllere katlanıyordu. Yüzüne açılan tükürüklere katlanıyordu. Talip dönüşü bacaklarını yaran taşlara katlanıyordu. Boynun altlarına midatıyla boğulmaya katlanıyordu. Ukve ibn Abi Abim ibn Abi i Abim, Aydin, -i Abim başına koydu. İşlem altında seyze etmeye katlanıyordu. Ve Uhud'da mübarek vücudundan kanlar akarken Allah'ın cemaatimi helak etme, hizayet eyle. Bir onlardan bilmiyorlar demek suretiyle bağrına taş basıyor her şeye saklanıyordun. Sen bu vazifeyi yaptığın zaman hangi bir sizmet dahil olacağını şimdiden düşünmen lazımdır. Nasıl bir zincire takılacaksın? Nasıl bir sakla yerini alacaksın? Kimin arkasında arzı idare edeceksin? Kime karşı kemerbeste yubudiyet içinde kulluk vazifesini arz edeceksin. Bunu çok iyi düşüneceksin. Onun için vazifenin çok terafli olması hususu üzerinde hasta siyetle durdum. Ve bunun Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak neslimize duyurulmasını vesile-i şükran saydım. Bu yüce vazife bizi açtı. Biz kırk yaşını geçtik bile bunu idrak edemedik ve kavrayamadık. Öyle inanmış delikanlar vardır ki gençliğimiz içinden, eskimiz içinden. Tabiye yapışır seviyede bu vazifeyi kavramıştır. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Mustafa i̇bn hayatın Umeyr hayatı rahat ve rahavetini terk edip Medine-i Münevvere'ye gitmiştir. Ben eğer dünyayı kurtarmak istiyorsanız Mus'ab olma mecburiyetindesiniz dedim. Habbat bin olma mecburiyetindesiniz, i̇bn olma mecburiyetindesiniz. Büyük bir yük bir zaman beş kilo kaldıran bir elle kaldırılıyorsa, başka bir zaman onu üç kilo kaldıran bir el kaldıramayacaktır. İnanaleyh daha sonra angaja olmuşlar, dünyayı sevenler, döşeğini dine hizmetten daha tatlı bulanlar, dünyada taş taş hüttüne korken, dinin yıkılışı karşısında kalbinde tesir duymayanlar, gençliğin imansızlığı karşısında kalbi patlamayanlar, yemekten işler kaçmayanlar, bunların yapacağı hiçbir hizmet yoktur. Haptan ıstıraba maruz, buhrandan buhrana atılan, kapı kapı dolaşan, edilencilikte bulunan, perişan ve milletlere kurtuluşun yolunu göstermektedir bu mesajdan. Demektedir ki sağ, daha, soldan, batı, daha, doğudan, Avrupa'da Asya'da pek çok kapıyı dövdünüz fakat yüzünüze bakan olmadı. Üzenci öptünüz, kimselerden pek çoğunun üzengisini öptünüz fakat yine yüzünüze bakan olmadı. Dün onlara bakmak için bıyıklarınızı kesip ayaklarınızın dibindeki haşerata bakıyor gibi bakmanıza rağmen bugün onlara gökteki yıldızlar gibi taşlarınızı kesip patma lüzumunu duymuş. O hale gelmiş, o kadar alçalmış durumdasınız. Bununla beraber onlara temen mava serpürünüzün da size faydası olmadı sizin için daima açık duran ve seslendiğiniz zaman nebbeyk ibadisesini duyacağınız, Allah kapısı döneceğiniz anı intizar etmektedir. Genciyle, ihtiyarıyla döneceğiniz anı intizar etmektedir. Bu elim, azap ve sizi Allah kurtaracaktır. İç kaynaşma ve çekişmelerden sizi Allah kurtaracaktır. Her yeriniz Allah duygu Allah'a imanı Allah marikatına hakim kılacaksınız. Ve hiç farkına varmadık şekilde memurun çok üstünde birdenbire, bir hamlede, bir nefkada Allah'ın tevbiki namazlar olduğunuzu göreceksiniz. Gece rahatına tercih edebileceği bir hizmet şekli göstereceksiniz. İçine gireceği rahatını onun kendi rahatını çalışmada, sahide ve cüzde görecek. Onları müteahhit ruhlar haline getireceksiniz. Ve kuru mamalarını bu surette temin edeceksiniz. Neslimize cihat verilmedi, verilmedin. Hak ve hakikat aşkı verilmedin. Verilmediği için sokağa terk edildi. Edildiği için de bugün o sokağa döküldü. Ve birbirini çocuksu oyunlarla, hislarla, düşüncelerle kırık geçirmekten, vatan satını muharebe meydanı haline getirmektedir. Ve onun içindir ki 3-5 sene öncesine kadar şu çeyrek asırlık ve bir bakıma da yarım asırlık müminlerin şahsi, sayi, hizmeti ve gayreti neticesinden, şu yeni olma tekevün ve diriliş döneminde 3-5 sene evveline kadar yapılan bütün hizmetler tohumlar halinde toprağa atılıyor fakat biz rüşeğinler görmüyorduk, çiçeklere şahit olamıyorduk, gördüğümüz bir ağaç yoktu semaya terçeken Belki her şey sessiz bir sohum halinde tamit faliyle toprağın altında yatıp duruyordu. Ama şimdi öyle değil. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gelecek neslin hürmetine bizleri iman, İslam ve Kur'an'a hizmetle kaim ve kaim eylesin. Onların destanını yazmak, şüretini ısrar edemem ben. Hassasiyetle bu işi dururken bir, Geleceğe karşı nevmit bir hava içinde, ümitsizlik içinde bakanların ümitsizliklerini bulandırmak için ısrarla üzerinde duruyorum. İki eskiden kalma fersude bir düşünce olarak küfür hesabına işleyen günbegün be gün, yevmül beter düşüncesine bir tekme vurmak istiyorum. Belki bir gün başladı baş aşağı gitme aman. ahir zamanda Resul-i Ekrem'in su ba'lil huraba ferman-ı desteklenen ve teyit edilen bir cemaat çok farklı bir durumdadır bugün. Dün biz baş aşağı geliyorduk bir çukur ayırmak için. Bugün çukurun dibinde olsak da yukarıya çıkma gayreti, aşk ve şevki içinde bulunuyoruz. Vakatiyyen inanıyor ve bütün cihan'a ilan ediyoruz ki, önümüzdeki üç beş sene içinde, tab tabakat-ı reşer çapındaki mevkelenmeden, sevenlerin, sayanların, insanlığa hürmet edenlerin sesi, İslam'ın sesi, Mahbubi ilahi olan Hz. Muhammed'in sesi, kelam ilahi olan Kur'an'ın sesi, bu tarrakalar içinde en yüksek ve gül seda olma hüviyetini koruyacak ve muhafaza edecektir. Onlara mukabil, her birisi kendi camisinin kapısında onu çövelerine dayanarak, Mezher-i Mevcutat Efendimiz'in Kâbetullah kafeti mütakip dediği gibi diyecektir. La تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمْ يَعْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُ O güne kadar eza cepha, o güne kadar taşınlık ve tuğyan, o güne kadar sokakları kanayrına ve çire boyamam. Fakat muhabbet fedayeti. Allah Resulü Kâbetullah'a bir fatih olarak sürüyor. Feyzullah'ın kapısını ellerini gerip duruyor. Hz. Ali'den ders alan Mekke'nin müşrikleri sana dedi Kureyş. Resulullah'a kadar geliyorlar. Ve bizim hakkımızda ne düşünüyorsun diyorlar. Seyyidina Hz. Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a dedikleri gibi diyorlar. Ve Allah Resulü de onlara, Gidin bugün kınama yoktur. Allah kafurla rahimdir. Biz insanla böyle bakıyoruz. Böyle şakkat ile kucağımızı açıyoruz. Ve geleceğin dünyasının sevgi dünyası, şefkat dünyası olmasını Rabbi Rahim ve Kerim'imizden diliyor ve dileniyoruz. Mübarek hadir gecesi hürmetine geleceğimizi Cenab-ı Hak muhabbetle donatın Bizi aziz eylesin. Aziz Müslümanlar, bu işin bir tek yolu vardır. Neslinize dahip çıkma yolu. Halk olarak, ahali olarak, insan olarak, evlat babası, kardeş olarak kendi çocuklarınıza sahip çıkmadır bu işin yolu. Allah'ı ve Resulullah'ı öğrenecek, sonra mektepte de fünun-u ile donatılacak kalbi ve kafası, tam insan olarak yetişecek. Gerçek anlayış dünyasını kurmam. garbın fünun medeniyetin, İslam'ın ulubi cihiyeti, hakikat-ı Ahmediye aleyhisselatu vesselam, hakaiki Kur'aniyen, neslimizin metayifini, gönül dünyasının, Bunlarla donatacağız, geleceğin dünyasını emniyetin, huzurun ve saadetin dünyası olarak kuracağız. Ben sokakta bu işin kavgasını verenlerin bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Büyük Türkiye kuracağız diye tisferde eden bağıranların da bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Şimdiye kadar denenmiş ve iflas etmiş binlerce yolun milletime milletimize getirdiği hiçbir şey olmadı. Zahip olacaksınız neslinize ve Cenab-ı Hak sizi aziz kılacaktır. Şu anda Allah'ın sizin üzerinizde öyle büyük bir lütfu vardır ki bundan evvel hiçbir asra o, o çatla bir lütfu ilahi olmamıştır. Siz İslam dinin evci kemal insaniyete yükseltmek veya onunla beraber evci kemal insaniyete yükseltme durumunda bulunuyorsunuz. Siz Allah'ın tevfik ve inayetiyle göklere tırmanma yoluna girmiş bulunuyorsunuz. Cenab-ı Hak bu sizlere ihsan etti, değil. O bir cemaate bir şey bahşedip de sonra elinden almış değildir. Adeti i İlahi çere, yer şekli daima. Verdiği şeyler ikmal ve itmam şeklinde olmuştur. Şu mübarek hadir gecesinden önümüzdeki seneyi en iyi şekilde dini bil İslam'a hizmetler, geçirmeye Allah'ın bizi muvaffat ondan dileyelim ve dilenelim. Bize azizle ve eylesin. Uzun boylu yapmayacağım. Fakat mübarek bir gece olma ihtimaline bina oluyorum. Üç beş cümleyle Rabbimize karşı arzu halde bulunmada da fayda müladi ediyorum. Subhan Rabbike ki Rabbin ecdet anmayatsi kul. Wa sallamun ala al muslim. rabbil Rabbi alaamin. Aud billahi na shaitanir rajim. Bismillahi al Rahman al الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعزلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينزر بأسا شديدا الحمد لله فاقل السماوات والأرض جايل الملائكة رسلا ملي أجنحة المثنى وثلاثة وربا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الأولاء هدان الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إقوانه من النبي والمرسلين وعلى آلهم وأسحابهم أجمعين فرد حي قيوم حكم عدل قدوس وإلهكم لا هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بالجلال والإكرام ya Erhamen Rahimîn, Ya Gal Celâlü ve İkram, bütün kürmümüzle beraber, seyyiat ve hatalarımızla beraber, Habibi Adibine talim buyurduğun istikametten, evvela sana hans ve sena ederek, Habib Adibine salat-ı selam getirerek, ve sonra onun diliyle Esma-i Azam diye ifade buyurulan, mübarek Esma-i Azam'a ait şeyleri dile getirerek, serdat ederek, tercahil ezdiah hadiyetine zekalet ediyoruz Ya Rabbi. resul Ekrem'den 14 asır uzakta bulunduğumuz için yürümlerimize bakmayarak, mecani olarak bize affeyle Ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekremin ve biz seni bilemedik. Kur'an'ın hakikatını akıl erdiremedik. Peygamberi tanıyıp yoluna giremedik. İşte bizim dualarımızı ilmi ilahinle bilirken sen İtifanim'le dinlerken, bu kadar perişan ve bu kadar sergerdanların duasını dinlenen lütfuyla lütfedip dinle Ya Rabbi. Bizi muhafaza eyleme Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Yıkılmış dünyada her birimiz birer enkaz mahluku gibi, sağda solda bir ötüşle senin mübarek adını dile getirmek, seni yeniden aleme duyurmak istiyoruz. Bir bezin bir perde verdi Ve biz bu perdenin kapanmasına şahit olduk. Karanlık gecede yetiştik. Temasında şimşeğin çakmadığı geceler gördük. Bir yıldızın göz tutmadığına şahit bulunduk. Böylesine kalbi ve ruhi hayattan mahrum yetiştik. Onun için sahabi gibi hasfi olamadık. Ben senin huzuruna ekriyakarlıkla çıktım. Çalın sattım, çaka yaptım. Halk karşısında bir mümin göründüm. Ama sen biliyorsun, seninle baş başa kaldığın zaman nifasından ötürü iki müklüm oldum. Seyyahatın ifade ederken hıçkırıkların fıtlarında düğümlendi. Senin halkın karşısında sürünme değil Sen halardaki halimle hamat edip dualarını kabul buyurmanı istirham ediyorum. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Senin lütfedip, vahşedip, bizlere gönderdiği Ramazan-ı Şerif ayını idrak ettik. Reyyan kapısından girmeye inşallah liyakat kazandır. Cennete ehil hale geldik. Ben olmasam bile cemaatin o yolda olduğu üstü zannını besliyorum. Eğer onlar hakkında da zaten böyle bir üstü zannım olmasam, bugünden ölmem gerektir, üstü zannediyorum. Yanlış ediyorsam, Hata ediyorsan, hüsnü vazifesini tahmil ettiğin memur kıldığın için hüsnü zannediyorum. Onların duaları için ellerimi kaldırıyorum. Kadir gecesidir diyen, Ramazandır diyen, saflaşmış insanlarla beraber sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizi haib ve khatir eyleme ya Rabbi. Habibi Ecib'in söylediği her şey senin aleminden esip gelen şeylerdir. O sözleri arasında bize şunu duyuruyor, vicdanlarımıza şunu duydu, duyuruyor. Bir insanın elleri Rabbi bir rahminen inanarak kalkarsa Allah celledülhu o elleri sıfır olarak geriye çevirmeyecektir. Sana inanarak ellerimizi tevcih ediyoruz, adeti mihrabımız kapına tevcih ediyoruz. Belki şu ana kadar çok büyük günahlar ve günürler işledik. Nedamet edip biz daha işlemeli yazm-ı cezm-ı katseyiyoruz. Sen bizi dergâh-ı kabul eyle ya Rabbi. Hz. Muhammed'in atının zimandarlığını yapmak istiyoruz. O ilahi havain, havanın memleketimizde etmesini istiyoruz. Sen bizi bu şerefle şeref yap eyle ya Rabbi. Sen sultansın ya Rabbi. Bizler kapında ced, geda ve dilencileriz ya Rabbi. Sultan Sultanahmet'in dediği gibi sultana, sultanlık, geza'ya, geza'lık yakışır. Sana vermek, bize de istemek yakışır. Biz istiyoruz, kendimize yakışanı gösteriyoruz. Sen de sana yakışanı lütfen ya Rabbi. Amin. Ya İlâ Elâlemin ve Ya Hadiseler bizi boğacak hale geldi. Üstesinden kalkamak hale geldi. Meslimizi sokağa döktüler. Her manzara isterimiz dağınıza ıştırımızı düğümletecek hale geldin. Sen bu vaziyette daha fazla bizi devam ettirme ya Rabbi. Keremin ve lütfun en gildir senin. Bu millete lütfedip kerem ve lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Bu millet ki ya Rabbi, bir zamanlar senin yüce bayraklaştırıp, afak alemde dolaştırıyoruz. Ve ölürsen en büyük ümniye ve ideal olarak senin mübarek adının afak-ı alemde istiyordum. Bu millet onların sorunu ki Balkanlar'da sinetinden yediği hamçerle sana doğru sana doğru kona çıkıp yükselirken attan inmeye süz, Allah'ın adını afak-ı alemde diyordu. Onların afak olan bizleri aynı şeyle şeref yap ya Rabbi. Allah kâlende adını dalgalandırmak istiyor. Hz. Muhammed'in adının bu güne kadar gitmediği ufuklara götürmek istiyoruz. Batılı bunalmış, doğunu bulan bunalmış. Herkes imandan da Kur'an'dan mahrumiyetin bunalımlı içinden. Bütün bunalmışlara, Abu Kerter gibi götüreceğimiz Kur'an, onları idam ebediden kurtaracağız. Cennet numun bir hayata ulaştıracak. Bizim liyakatımız olmasa bile omuzumuza taşıdığımız vazifenin hakkı ve hürmeti için bizleri bu vazife ile şeref yavru ve İlah eylem. Ben biliyor ve takdir ediyorum ki cemaatin buna aşina ve takdir kardır ki bu bütün bir batılının feryadıdır, bütün bir imansızlığın feryadıdır. Bu imansızlığın feryadında bizi imdada koşanlar eyle ya Rabbi. <gülüyor> ya ilahe alemin ve ya ekremel ekremin. Terbiyesizlik ediyorsan bu bir arz-ı haldır. Halimizi zat-ı arz ediyoruz. Yangın bacayı sardık. Mescidin içine kadar girdin. Onun duvarları kirletirdin. İnananların vatanından, şehedanın vatanından, dün göçsünü siper edenlerin vatanından. Onların mezarları başında şişeler mezar taşlarına vurulup kırıldın. Ecdada ve ervaha hürmetsizlik aldı yürüdün, da hürmetsizlik aldı yürüdün. Mandara böyle olunca, sen de rahim ve kerim bulununca, biz taciz olunca, bu işin üstesinden gelemeyince, bu işi yapmak kime düşer ya Rabbi? Sen bize merhamet eyle ya Rabbi, sen bize kerem eyle ya Rabbi. Son şiire kafiye koymak istiyoruz. Arab ellerinde gezen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın atının imanından tutup dokuz asır sürkün Yağız delikanlısını koşturup huzurdu. Anadolu'da dolaştırmak istiyoruz. Biraz da bizim vatanımıza Ya Resulallah diyoruz. Sen bu Yağızları çok iyi bilirsin. Malacik'ten Çanakkale'ye kadar, Belkırat'a kadar çok iyi bilirsin. gazide bilirsin. Maraş'ta Gaziantep'te bilirsin, bilirsin Ya Resulallah. Falan kendi elinde satırı kadınıyla bilirsin, ninesiyle bilirsin, duaını sana Çanakkale'ye koşan gelimiyle bilirsin, kafir tarafından işgal edilmiş vatanda yaşamak benim neyime diyen, genç kızıyla bilirsin, levet delikanlısıyla bilirsin, bütün bunları Allah öyle fervan ediyor, Peygamberle bir muhavereye girişirken, Necva'ya girişirken sadaka takdim edin. Ben neslim ve milletim adına bunların zâtını sadaka takdim ediyorum. Allah bilirsin ya Resulallah, senin için çok terledi, Terlemiş cemaatin terlerini, aziz şehit kanı gibi bir bardağa koyup, şu mübarek gecelerde Ramazan-ı Şerif içinden, zat-ı nübüvvetine, ruh-u macazine, Bacaların hasıl edeceği sevaptan daha Aziz bir sevap olarak sana takdim etmek istiyoruz ve senin bununla seni davet ediyoruz. Kabul buyurursan bunu bir davetçi olarak sana gönderiyoruz. Fillerlerin seni davet ettiği gibi yurdumuza davet ediyoruz. Ne zaman geleceksin diyoruz. Canımız dudağımıza geldi. Gayrı artık sabredemeyeceğiz. Sensiz olan bir dünyayı da istemiyoruz. Nefsimiz çıkardığı hanerin içinde boğulacaktır. Eğer hala vakat müsait görmüyorsan, bizi liyakatsız buluyorsan, ben nefsim adına arz edeyim, sana hiçbir zaman layık bir metodum edemedim. Fakat bilirsin, senden başkasına da türkü söylemedim. Senden başkasını anmak istemedim. Senin yolunda, senin izinde dedim. Gecem münaf mü gündüzüme münafık havası sıktı. Gündüzüm geceme münafıklık havası sıktı. Bulanık bir hayat yaşadım. Doğal olmadan kurtulamadım, Allah'tan başkasına mabud-i mutlak demedim, Maksud-u bin istikrat demedim, Neslim şayet derdimle de mağlul isem, Derdimle de bana yakın ise, Sen onları da aynı havada kabul buyur Ya Resulallah. Sen bir sultansın, Sultana sultanız, direnciye direncilik yakışır, Bağlı ellerini çözüver, Dağılmış şakülümüze okşayıver, Tos toprak içinde zülfürleri de birer elin gözleri ver, kabe sıkanlar gibi elini sıkmak istiyorum, elini sıkmak istiyorum, doğru uzanan ellerimizden Ya Resulallah elini uzat elini cici, mümkün yağır demek sana Medine'nin Ansarı gibi elini uzatacağım ayılar, başımı dokşa, kırık kollarımızı kırınmamı giderim et, sizi bir kaç defa döktük. Birkaç defa kusur işledi fakat vallahi sana ihale-i nübüvetinden çıkmadık. Vallahi senden ayrılmadık. Vallahi Kur'an'a karşı inkar vaziyetine girmedik. Hala filizlerinle Ya Allah, öyle bir dem öyle bir hava aldık ki ben şu yarım halimle bunlara baktıkça ürperiyor ve kalbim duracak hale geliyor. Sen hilal zeytay bunu görüyorsun. Şu hıçkırıkları duyuyorsun. Bir <gülüyor> tane ordakeli kanlı. Devletin batından çocukların havasına riyah bulunuyorsun. Bir an ben allı vaları sarını başına sarı ver. O halileri Ebubekirlerin, Osmanlıların çektiği zimamı, Türkün eline verdi ver. Balkanlara ve diyar Küfre kadar cihadı götürme vazifesiydi. Ruh sana hizaman Su Anadolu milletinden, Kürtüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Anavuduyla. Anadolu ki Batı'nın son karakolu ve kalesidir. Göğüslerini gerip senin içinde yandılar ya Resulallah. Mescitlerini koruyup minareler yaptılar ya Resulallah. Her şeye rağmen günde beş defa Muhammedur resulullah dediler ya Resulallah. Ve bunu demeye azmettiler ya Resulallah. Ve bugün yaptıkları her şeyleri şarjı adi olarak vesilen ve vasıtanla dergah ı nezdâ takdim etmek istiyoruz. <Gülüyor> Hüzur-u Rabbül Alemin de, bunlar da bencemdir de ne olur ya Resulallah. Halbuki <Gülüyor> şarkıların başından kovulanlar içinde kovulma zilletine maruz kalmadan bizler masum ve mahfuz eyle Ya İlahe'l Alemin. Bizlere şefaat el uzat Ya Resulallah. Elimizden tut, evci el kemal-i insaniyete bizleri çıkar Ya Resulallah. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekrem el-Ekremin, Seyyidim ve Piştarım, rahman ve Rehberim, Muhtadaiküm ve Rehber Ekberim, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tehalet ederek tergâh-ı nezdâ girmek istiyorum. Kirli doğru, yüzlerinizle doğrudan doğruya Doğrudan doğruya sana müracaatı suyu ederseydim Habibi Edim'in vesayası altına girmek istedim Gönlüm evvel ona teslim edeyim dedim Ve sonra da onun gölgesi altında senin huzuruna çıkayım Bir köpek gibi bacakları arasında dolaşayım Hal hav edeyim sadakatı intihar edeyim O da yüzüme baktın Ellerini yüceler yücesi sana kaldırsın Desti bu da bizdendir yaralarını. De ben kendimden geçeyim, hüskrıklarım içinde boğulayım. Bazı şehitler kanının şehidi olur. Ben dağlamanın ve da hüskrin şehidi olayım. Bunu bu bizden etirgeme ya Rabbi. Sana sadık olmaya söz veriyoruz. Gecemizi gündüz ile ya Rabbi. Neyimizi nehare ile ya Rabbi. Kışımızı bahar ile ya Rabbi. Neslimize can ve zireklik ihsan eyle ya Rabbi, bükük velini doğruk ya Rabbi, kadrine istikamet nusre eyle ya Rabbi, sizine ferman ihsan eyle ya Rabbi, Kadir gecesi ya Rabbi, senin kadrini bilenlerin gecesi ya Rabbi, kadir bilenlerin gecesi ya Rabbi, kadir şinasların gecesi ya Rabbi, kadrini bilip kadir şinaslık içinde huzuruna gelenlerin gecesi ya Rabbi, Rezonans olmak için, münatebet kurmak için bütün şartlar hazırdır ya Rabbi. Sen kendin salim buyuruyor, tebliğ buyuruyorsun. Ya Rabbi ya Allah dendiği zaman, benle bey kulum diyorsun. Bu beşareti bize veriyorsun. Gönlümüzü sevince garip ediyorsun. Ağlazımız çıktığı kadar benim boğuk ve kesik sesimde değil, şu cemaat içinde samimi sesler hürmetine. Sana ya Rabbi Allah ya Allah diyoruz. Ya hayrı ya hayrım diyoruz. Ne be işte ya Rabbi. İmdadımıza yetiş ya Rabbi. Evci kemal insaniyete bizleri ilahe ile ya Rabbi. Diş gezmişleri iki büstrüm gezmeden halat eyle ya Rabbi. At üstünde senin adını taşımışları yerde sürünür eylemeden halat eyle ya Rabbi. Yerde sürünmeden halat eyle ya Rabbi. Selih ve duaya min de demiyor. Belki onların hidayetlerini diliyor ve diliyor. Nasrina vücudat efendimiz gibiyim. Allah'ım lehdi kavmi fe innehum la ya'rifun. Ben umum cemaate mal ederek Allah'ım lehdi kavmen fe innehum la ya'rifun. Allah'ım cemaatimize hidayet ile bizi bilmiyorlar. İklimanın kalbini yumuşattın. Ben o Rahmanur Rahim'sin ki Abu Süfyan'ın kalbini yumuşattın. Sen o Rahman-ı Rahim'sin ki Staffan i̇bn kalbini yumuşattın. Onlar ki hayatları boyunca Resul-i e karşı çıktı. Onlar ki hayatları boyunca Lat ve Uzza için kavga ettiler. Biz ya ilahen alemin yürümümüzle beraber Lat ve Uzza'ya secde etmedik. Senden başkasının kapısına gitmedik. Kalbimiz onların kalbinden daha katı değilse bizlerin kalbine de dikkat ihsan eyle ya Rabbim. ve fakir olarak ellerimizi indirmeden bizi masum ve mahfuz eyle ya Rabbim. Dualarımızı dergâhine birini bil eyle ya Rabbi. Bir dileğimize bir rutukta bulun ya Rabbim. bu belde halkını Amin. hizmet edenlerin baştasından en sonrasına kadar, baştakinden en sonrakine kadar... Dini mübin, İslam'ı ikame etmeden, kıyamete kadar daim ve kaim eyle ya Rabbi. Bir alpa boyu hizmetiyle, benim dilime ve senin yoluna, hizmet edenleri aziz ve şerif eyle ya Rabbi. Doma halkını soldurma ya Rabbi. Güldür ya Rabbi. Top yakın vatanımızı da güldür ya Rabbi. Allahümme ya el-fadl-i halel -verizye. يا بارك اليدين بالعشيّ يا صاحب المواهب السديّ يا غافر الذنوب والخطيّ صلّي على محمد خير الوراثيّ صلّي على محمد خير الوراثيّ صلّي على محمد خير الوراثيّ واغفر لنا ذنوبنا في هذا الوقت واغفر لنا ذنوبنا في هذه العشيّة. يا رحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام تقبل منا بحرمة الفاتحة